Altıncı şu'a, yalnız iki nüktedir. Bismillahirrahmanirrahim. Namazdaki teşehhütte bulunan, التahiyyâtul mübârekâtus salavâtut tayyibâtulillah, ila ahirenin iki noktasına gelen, iki suale iki cevaptır. Teşehhüdün sayr hakikatlarının beyanı başka vakte talik edilerek, bu altıncı şu'ada yüzer nüktesinden, yalnız iki nüktesi muhtasar bir surette beyan edilecek. Birinci sual Teşehhüdün mübarek kelimatı Miraç gecesinde Cenabı Hak ile Resulü'nün bir mukalemeleri olduğu halde namazda okunmasının hikmeti nedir? El cevap Her müminin namazı onun bir nevi miracı hükmündedir ve o huzura layık olan kelimeler ise Mirac-ı Ekberi Muhammed Aleyhissalatu vesselam'da söylenen sözlerdir. Onları zikretmekle o kutsi sohbet tahattur edilir. O tahatturla, o mübarek kelimelerin manaları cüz'iyetten külliyete çıkar ve okutsi ve ihatalı manalar tasavvur edilir veya edilebilir. Ve o tasavvur ile kıymeti ve nuru teali edip genişlenir. Mesela, Resûl-i Ekrem ve vesselâm o gecede Cenabı ı Hakk'a karşı selam yerinde اَتَّحِيَّاتُ demiş. Yani, bütün zihayatların Hayatlarıyla gösterdikleri tesbihatı hayatiye ve saniyelerine takdim ettikleri fıtri hediyeler ey Rabbim sana mahsustur. Ben dahi bütün onları tasavvurumla ve imanımla sana takdim ediyorum. Evet nasıl ki Resul-i Ekrem Vesselam et kelimesiyle bütün zihayatın ibadatı fıtriyelerini niyet edip takdim ediyor, öyle de Tahiyyatın hülasası olan el kelimesiyle de, bütün medar bereket ve tebrik ve Allah dediren ve mübarek denilen ve hayatın ve zihayatın hülasası olan mahluklar, hususan tohumların ve çekirdeklerin, danelerin, yumurtaların fıtri mübarekiyetlerini ve bereketlerini ve ubudiyetlerini temsil ederek, o geniş mana ile söylüyor. Ve mübarekâtın hülasası olan, es-salavat kelimesiyle de, Zih hülasası olan bütün zîruhun ibadat-ı mahsusalarını tasavvur edip dergâh-ı o ihatalı manasıyla arz ediyor. Ve et-tayyibat kelimesiyle de zîruhun hülasaları olan kâmil insanların ve melâike-i salavatın hülasası olan tayibat ile nurani ve yüksek ibadetlerini irade ederek mabuduna tahsis ve takdim eder. Hem nasıl ki o gecede Cenabı Hak tarafından Esselamu aleyke ya eyyuhen nebi demesi istikbalde yüzer milyon insanların her biri her gün hiç olmazsa 10 defa Esselamu aleyke ya eyyuhen nebi demelerini amirane işar eder ve o selamı ilahi o kelimeye geniş bir nur ve yüksek bir mana verir. Öyle de Resul Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın o selama mukabil Esselamu aleyne ve ala ibadillahis salihin demesi istikbalde muazzam ümmeti ve ümmetinin salihleri selamı ilahi temsil eden İslamiyete mazhar olmasını ve İslamiyetin umumî bir şiarı olan müminler ortasındaki Esselamu aleyke ve aleykes umum ümmet demesini raciyane dâiyane halikından istediğini ifade ve ihtar eder. Ve o sohbette hissedar olan Hazreti Cebrail aleyhisselam, emri ilahiyle o gece, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah demesi, bütün ümmet kıyamete kadar böyle şehadet edeceğini ve böyle diyeceklerini mübeşşirane haber verir. Ve bu mükâleme kutsiyeyi i tahattur ile kelimelerin manaları parlar, genişlenir. Bu mezgür hakikatın inkişafında bana yardım eden, Garip bir hâlet-i ruhiyedir. Bir zaman karanlıklı bir grubette, karanlık bir gecede, zulmetli bir gaflet içinde, hali hazırda olan bu koca kainat hayalime camit, ruhsuz, meyit, boş, hali müthiş bir cenaze göründü. Geçmiş zaman dahi bütün bütün ölü, boş, meyyit, müthiş tahayyül edildi. O hatsiz mekan ve o hudutsuz zaman karanlıklı bir bahşetkah suretini aldı. Ben o haletten kurtulmak için namaza iltica ettim. Teşehtte ettehiyatı dediğim zaman birden kainat canlandı, hayatlar nurani bir şekil aldı, dirildi. Hayika yuğunun parlak bir aynesi oldu. Bütün hayatlar eczasıyla ile beraber hayatlarının tahiyelerini ve hedayayı hayatiyelerini daimi bir surette zatı hayika yuğuma takdim ettiklerini ilmel yakîn belki hakka yakin ile bildim ve gördüm sonra es selamü aleyke ya eyyühen nebi dediğim vakit o hudutsuz ve hali zaman birden resul ekrem aleyhissalatu vesselam'ın riyaseti altında zihayat ruhlar ile vahşet zar suretinden ünsiyetli bir seyrangah suretine inkılap etti İkinci sual teşehhüd ahirinde Allahumme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin kemaa salleyte ala İbrahim e ve ala ali İbrahim teşbih teşbihlerin kaidesine uygun gelmiyor. Çünkü Muhammed Aleyhissalatu vesselam İbrahim Aleyhisselam'dan daha ziyade rahmete mazhardır ve daha büyüktür. Bunun sırrı nedir? Hem bu tarzdaki salavatın teşehhütte tahsisinin hikmeti nedir? Aynı dua Eski zamandan beri bütün ümmet her namazda tekrar etmeleri halbuki bir dua bir defa kabule mazhar olsa yeter. Milyonlarca duaları makbul olan zatlar musırrane dua etmesi ve bilhassa o şey vadi ilahiye iktiran etmiş ise. Mesela asa en yeb'atuk rabbuk makamen mahmuda Cenab-ı Hak vadettiği halde her ezan ve kametten sonra edilen mervi duada Wabaatdü Meqaen Mahmuden ledi vate deniliyor. Bütün ümmet o vadi ifa etmek için dua ederler. Bunun sırrı hikmeti nedir? El cevap, bu sualde üç cihet ve üç sual var. Birinci cihet. Hazreti İbrahim Aleyhisselam, gerçi Hazreti Muhammed Aleyhisselaatu ve yetişmiyor. Fakat onun Ali enbiyadırlar, Muhammed Aleyhi vesselamın ve Ali evliyadırlar. Evliya ise enbiyaya yetişemezler. Al hakkında olan bu duanın parlak bir surette kabul olduğuna delil şudur ki, 350 milyon içinde Ali Muhammed aleyhissalatu ve yalnız iki zatın, yani Hasan radıyallahu an ve Hüseyin radıyallahu an neslinden gelen evliya ekseri mutlak hakikat mesleklerinin ve tarikatlarının piirleri ve mürşitleri onlar olmaları. Ulemâ u ümmetî ke enbiyâ-i benî İsrail hadisinin mazharları olduklarıdır. Başta Cafer Sadık radıyallahu anh ve Gavs azam radıyallahu ve Şah-ı Nakşibend radıyallahu olarak her biri ümmetin bir kısmı azamını tariki hakikata ve hakikati İslamiyete irşad edenler bu âl hakkındaki duanın makbuliyetinin meyveleridirler. İkinci cihet bu tarzdaki salavatın namaza tahsisi hikmeti ise meşahil insaniyenin en nurani, en mükemmeli, en müstakimi olan enbiya ve evliyanın kafile-i kübrasının gittikleri ve açtıkları yolda kendisi dahi o yüzer icma ve yüzer tevatür kuvvetinde bulunan ve şaşırmaları mümkün olmayan o cemaati uzmaya o sırat-ı müstakimde iltihak ve refakat ettiğini tahattur etmektir ve o tahattül ile şübehat-ı şeytaniyeden ve evham-ı seyyi eden kurtulmaktır. Ve bu kafile bu kainat sahibinin dostları ve makbul masnuları ve onların muarızları, onun düşmanları ve merdud mahlukları olduğuna delil ise zamanı Adem'den beri o kafileye daima muavenet-i gaybiye gelmesi ve muarızlarına her vakit musibet-i semaviye inmesidir. Evet, kavmi Nuh ve Semud ve Ad ve Firavun ve Nemrut gibi bütün muarızlar gazabı ilahiyi ve azabını ihsas edecek bir tarzda gaybi tokatlar yedikleri gibi Kâfile-i Kübra'nın Nuh Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam, Muhammed Aleyhissalatu vesselam gibi bütün kutsi kahramanları dahi Harika ve mucizane ve gaybi bir surette mucizelere ve ihsanat-ı rabbaniyeye mazhar olmuşlar. Bir tek tokat hiddeti, bir tek ikram muhabbeti gösterdiği halde binler tokat muarzlara ve binler ikram ve muabenet kafileye gelmesi bedâhet derecesinde ve gündüz gibi zahir bir tarzda o kafilenin hakkaniyetine ve sıratı ı müstakimde gittiğine şehadet ve delalet eder. Fatiha'da sırat'allezine en'amte aleyhim ukefileye ve gayril mağdubi aleyhim veleddallin muarızlarına bakıyor. Burada beyan ettiğimiz nükte ise Fatiha'nın ahirinde daha zahirdir. Üçüncü cihet bu kadar tekrar ile kat'i verilecek olan bir şeyin vermesini istemesinin sırrı hikmeti şudur. İstenilen şey mesela makamı Mahmut bir uçtur tek büyük ve binler makamı Mahmut gibi mühim hakikatları ihtiva eden bir hakikatı azamın bir dalıdır ve hilkat-ı kainatın en büyük neticesinin bir meyvesidir ve ucu ve dalı ve o meyveyi dua ile istemek ise dolayısıyla o hakikatı umumiye-i uzmanın tahakkukunu ve vücut bulmasını ve o şecere-i en büyük dalı olan alemi baki'nin gelmesini ve tahakkukunu ve kainatın en büyük neticesi olan haşır ve kıyametin tahakkukunu ve dar-ı saadet'in açılmasını istemektir. Ve o istemekle dar-ı saadet'in ve cennetin en mühim bir sebebi vücudu olan ubudiyeti beşeriyeye ve daavat-ı insaniyeye kendisi dahi iştirak etmektir. Ve bu kadar hadsiz derecede azim bir maksat için bu hadsiz dualar dahi azdır. Hem Hazreti Muhammed aleyhisselatu vesselam'a makam-ı Mahmud verilmesi umum ümmete şefaat kübrasına işarettir. Hem o, bütün ümmetinin saadetiyle alakadardır. Onun için hadsiz salavat ve rahmet dualarını, bütün ümmetten istemesi, aynı hikmettir. سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا اِنَّكَ